وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وابتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديبا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 وَكُلَّ بِدْعَةٍ غَلَالَهُ وَكُلَّ Değerli Müslümanlar, şu içerisinde yaşamış olduğumuz çağ, düşünce ve fikir özgürlüğü adı altında insanları Rablerine karşı isyankarlığa teşvik etmektedir. Bu düşüncelerin bilinçaltına yerleşen insan ister istemez İslam dininin en temel konularında bile bencelerini devreye sokmaktadır. İnsanlar artık öyle bir hale gelmiştir ki İslam dininin üzerine inşa edildiği en temel meselelerde ve en katı meselelerde bile ve en katı meselelerde bile bence böylesi daha doğrudur deyip kendi hayatına uygun olanı uygun olanı seçtiğini söyleyip mesele hakkında hüküm belirtir olmuştur. Değerli kardeşler, insanlar kendi hayat standartlarına göre, kendi hayat kriterlerine göre, kendi doğrularına göre İslamiyeti anlamış Kendilerince güzel olan şeyleri alıp kendilerince kötü olan şeyleri bırakmışlardır. Ve kendilerine böyle bir dini yapı seçi vermişlerdir. Şu söylediklerime bir örnek vereceğim. Otobüsle seyahat yolculuğu yapıp otobüsle yolculuk yapıp sabah namazı konusunda sıkıntı çekenler bu söylediklerimi çok daha iyi anlayacaklardır. Sabah namazı geldiği vakit şoföre dediğinizde sabah namazı için duracak mısınız dediğinizde en yakın mola yerinde duracağını söyler. Ona derseniz ki oraya gidene kadar vakit çoktan çıkmış olacaktır. İşte o anda şoför sanki şoför olmaktan çıkmış saptırıcı bir alim kisvesinde size alternatifler sunmaya başlamıştır. Sen zaten seferis'in. Bence sen cem eden de olur. Ya da ya da ona deseniz ki bizim dinimizde sabah namazı cem edilmez. O zaman size diyecek ki o zaman arkada kıl. Ona deseniz ki farz namazları karadayken başta üzerinde hiçbir zaman kılınmamıştır. İşte o anda o kişi etten ve kemikten et ve kemeürümüş bir şeytan kisvesi içerisinde size diyecek ki Bizim bizim firmamızın prensipleri gereği sizin için yolcuları bekletemeyiz. Değerli Müslümanlar, işte bu kişi kendisince bazı maslahatlar öne sürdü ve Allah Sübhanehu ve Teala'nın insanları yarattığı şey için ibadet için ibadeti geri planda bıraktı. Değerli kardeşler, din adamı vasfıyla din adamı vasfıyla insanların önüne çıkan hocalara soru sorsanız, vermiş oldukları cevabın içerisinde eğer Kur'an ve sünnetin zıttına, hilafına bir cevap bulsanız ve o hocadan bu cevabın açıklamasını isterseniz size diyecek ki, bu benim kalbime bu şekilde daha meyllidir, benim kalbim buna daha fazla meyllidir. Ben Kur'an'ı ve sünneti senden daha iyi biliyorum. Onun ruhunu senden daha iyi anlıyorum. Belki şu an bunun cevabını sana izah edemiyorum, ifade edemiyorum ama belki şu an bunun cevabını sana izah edemiyorum ama bu böyledir deyip bu konudaki hükmünü kendi zannınca size verecektir. Değerli kardeşler, eğer eğer bizler sorularımızın cevaplarından Allah dediği, Resulullah dediği çıkartacak olursak ve bencelerimizle cevap cevaplayacak olursak herkesin kendisine, kendisine göre bir bencesi bulunmaktadır. O halde sokaktaki çocukların, delilerin bile kendisince bir bencesi vardır. Onların bile kendilerince öncelediği bazı güzellikler vardır. O halde gidelim de onlara tabi olalım. İşte kardeşler, bu sebepten dolayı alimler demiştir ki il ilim üçtür. Allahu, hale rasuluhu ve ana la edri. Allah dedi, Resulü dedi ve ben bilmiyorum. Eğer sizler eğer sizler soruların cevaplarından Allah dedi, Resulü dediği çıkartıp bencelerinizi koyacak olursanız o zaman muhakkak ki çok yanlış bir yolun içerisinde bulunmaktasınızdır. Üstelik bu kişi bir hoca sıfatıyla insanların karşısına çıkmış bir kişi ise senin sözünün içerisinde Allah dedi, Resulü dedi bulunmayacaksa senin sözünün avamın sözünden ne farkı kalacak ki? Sokaktaki çocuğun sözünden ne farkı kalacak ki? Eğer sen sözünü bencelerle sonlandıracaksan senin sözünün senin sözünün diğer insanların sözünden farkı ne olacaktır ki? Halbuki alimlerin yanında naslar vardır. Allah'ın ayetleri vardır. Rasulünün sözleri vardır. İşte bu sebepten dolayı İmam Şafii rahmetullahi aleyhi teala şöyle söylemektedir. Her kim, her kim delilsiz bir şekilde bence bu daha doğrudur derse muhakkak ki o kişi şeriat kılmıştır. Bakın şeriat kılmıştır. Yani o kişi hüküm koyma konusunda kendisini Allah'la denk tutmuştu demektir. Her kim tekrar ediyorum, delilsiz bir şekilde bence bu doğrudur, bence bu daha güzeldir diyorsa işte bu kişi aynı şeriat koyan kişi gibidir. Bizim şeriatımızda Allah subhanahu teala koymuştur. Bakınız o şoförün sözünü hatırlayınız. Bence sen sabah namazını cem etsen de olur. Ya bizim dinimizde sabah namazının cemi yoktur. Sen hangi dine göre bize bu şekilde fetva vermektesin? Hangi dine göre sen bu şekilde sabah namazının olabileceğini söylemektesin? Değerli Müslümanlar, İmam ani şöyle söylemektedir. Her kim delilsiz bir şekilde bu benim kalbime daha meyllidir deyip bir sözü alıyorsa, muhakkak ki o kişi batıl bir iş işlemiştir. Yine, yine, <gülüyor> Yine Hanbeli mezhebinin büyüklerinden İbn Kudam el-Mekdisi şöyle söylemektedir. Bizler bütün İslam ümmetinin icmasıyla bilmiş olduğumuz, yakînle bilmiş olduğumuz gerçeklerden bir tanesi de alim alim mücerret olarak kendi hevasına göre fetva veremez. Bir alim mücerret olarak kendi hevasına göre hüküm vermiş ise ya da delillere bakmaksızın bir şehvete tabi olarak hüküm vermiş ise ya da hiçbir delil sunmaksızın hiçbir delil sunmaksızın bu bence daha güzeldir demiş ise onun vermiş olduğu hüküm heva'dan başka hiçbir şeyi ifade etmez. Değerli Müslümanlar, İmam Şafii rahmetullahi aleyhi teala şöyle söylemektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haricinde hiç kimse hiç kimse delilsiz bir şekilde bence bu daha doğrudur diyemez. İbni Hazm birçok mes meselede birçok meselede kati lafızlarıyla kesin hükümleriyle bilinen İbni Hazm şöyle söylemektedir. Hak insanlar kerih görse de haktır. Batıl ise insanlar güzel görse de batıldır. Eğer bir insan delilsiz bir şekilde bence bu daha güzeldir diyorsa o kişi yalnızca şehvetine ve hevasına tabi olan bir kişidir. Allah subhanehu teala şöyle söylemektedir. İn su Şüphesiz ki nefis, şüphesiz ki nefis aşırı bir şekilde kötülüğü emretmektedir. Yine Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve men addallu memmen ittaba hawaahu bighayri Allah'tan aç apaçık bir hidayet olmaksızın kendi hevasına tabi olandan daha zalim kim vardır? Daha sapık kim vardır? Allah'tan bir beyine olmaksızın bir hüküm, bir ayet, bir hadis olmaksızın kendi hevasına tabi olandan daha sapık kim vardır? İbn Hazm bu ayetleri zikrettikten sonra şöyle söylemektedir. İşte Allah Subhanahu ve teala burada burada delilsiz bir şekilde kendi nefsine, kendi nefsine tabi olunmayı katiyetle men etmiştir. Kardeşler Yine Allah subhanehu ve teala Şöyle buyurmaktadır Fela ve rabbike La yu'minune hatta Yuhakkimuke fima şacara Beynehum Hümme la yecidune fiyenfusihim Harecem mimma Kadeyte ve yusallimu teslime Hayır Rabbine ant olsun ki Seni aralarında Çıkan anlaşmazlıkta Hakem tayin edip Sonradan da Vermiş olduğun hükümde işlerinde en ufak bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar. İbni Hazm bu ayeti okuduktan sonra çok güzel bir laf kullanmaktadır ve şöyle söylemektedir. Herkes kendi nefsini teftiş etsin. Ben de size bunu söylüyorum kardeşler. Başta kendimi olmak üzere. Herkes bu ayetin akabine kendi nefsini teftiş etsin. İbn Hazın devamla şöyle söylemektedir. Eğer sen kendi nefsini adına ne dersen de, istersen kıyas de, istersen maslahat mevsedeb de, istersen güzel görme, hoş görme, istihsan de, istersen masalih vel mursel de, ne dersen de, eğer sen... Resulullah'ın getirdiğini, bu sayılmış isimlerden bir tanesini bahane ederek bırakıyorsan ve bunları alıyorsan, falanın sözünü, falanın filanın sözünü, onun bunun kıyasını Resulullah'ın sözünün önüne geçiriyorsan ve sen aralı aranda çıkan bir mahkemeleşme meselesinde, bir mahkemelik bir meselede Allah'ın ve Resulünün hükmünü bırakıp Başkalarının hükmünü bu sahabe dahi olmuş olsa, başkalarının sözünü Allah'ın ve Resulünün sözüne tercih ediyorsan Allah Subhanahu ve teala yeminle senin Müslüman olmadığını söylemektedir. Bakın İbni Hazm'ın sözü burada bit bitmektedir. Eğer bir insan Müslüman değilse o insan geriye başka bir şey kalmamıştır. O insan kafirdir. Allah Subhanahu ve teala insanlar için üçüncü bir yol kesinlikle koymamıştır kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala şöyle söylemektedir. <gülüyor> Bu in tuti kul ve in tuti aksara man fi'l ard yudilluka an sabilillah. İttebiano illa zannu ve illa yahrusun. Eğer sen yeryüzündekilerin çoğuna itaat edecek olsaydın, çoğuna tabi ol, tabi olacak olsaydın, onlar seni Allah yolundan saptırırlardı. Onlar ancak zanna tabi olmaktalar ve onlar ancak yalan konuşmaktalar. O halde kardeşler bizler gerçekten nelere tabi olmuş insanlarız. Bizler Allah'a ve Resulüne tabi olmuş isek o zaman bize bu dünyada asla bir üzüntü ve korku isabet etmeyecektir. Ama onun bunun sözüne, şunun bunun kıyasına tabi olup Allah'ın sözünü, Resulullah'ın sözünü arka plana atıyorsak işte o zaman bizler, bizler asla ve asla iflah olmayız kardeşler. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <gülüyor> ve salatu ve ala Nebine Muhammed. وعلى آله وصحبه اجمعين ان الله تعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى